Merhabalar, Kamus'ta güreşteyiz. Bu hafta sevgili Didemcim'le birlikte kelimemiz sofra, S harfindeyiz. Evet. Biraz bakalım dedik sofrayla ilgili olarak sözlüklerimize. Sözlüklerimizde e, neler çıktı hemen bir bakayım. TDK'ya baktım. E, kelimenin kökeni e, sufre, Arapçadan geliyor. Farsçada da sufra var aynı zamanda. Ee, dört anlamı üzerine durulmuş. Masasini gibi şeylerin yemek yemek üzere hazırlanmış durumu. Ee, yemek, yedirme ve yeme anlamında. Birlikte yemek yiyenlerin tümü anlamında. Hı -hı. Ee, bir de genellikle tekerlek biçiminde üzerinde yemek de yenebilen ayaklı hamur tahtası. Hani bilirsin hani bu işte gözlemecilerde falan hani Hı -hı. kadınlar hamur açarlar falan. Onda özel olarak ismi de sofra genelde ahşaptan oluyor. Hm tekerlekli olduğunu bilmiyordum. Evet e, sofra tekerlek biçiminde. Ha biçiminde. Biçiminde canım benim. Sofracı var e, bu saraylarda Osmanlı saraylarında işte sofrayı kurmak kaldırmak yemeği dağıtmak gibi işlerle görevlendirilmiş kimse var. E bir de sofralık var, sofrada da yemeğe yarayan. İşte sofralık üzüm, üzüm sofralık zeytin diye. Kelimenin kökenlerinden bahsederken dediğim gibi Arapçadan geliyor. Kökü de sefer. Bu hepimizin bildiği gibi yolculuk yapmak, seyahat etme anlamında. Hmm, sefere ee, çıkmak. Evet. Ee, aslında süfre de e, yol için alınan yemek yani azık anlamına geliyor. Hmm. Oradan öyle dilimizde işte. işte sofra olarak geçmiş. Bir de argo sözlüğünde Hulka için sofra kalçalar manasında. Hmm kullanmıyor efendim. Hmm, Şeklen. Evet böyle bir başlangıçtan sonra Didemciğim topu sana atayım? At. Bende de e, kelime anlamından ziyade sofra çeşitleriyle ilgili e, pek hmm, çok şey çıktı karşımıza Kerem'le. Eski Türklerde e, şölenler var. Bugünkü büyük ziyafetlerin karşılığı olarak düşünülebilir. E, Şölen köken olarak da Türkçe mi? E, Muhtemelen değil mi? Öyle görünüyor. Hı -hı. Şimdi bir etimolojik yanlış bir şey söylemek istemem ama e, bu eski Türklerde e, Türklerin e, bir totem olarak kabul ettikleri hayvan var. Doğal hayatla çok iç içe oldukları için hayvanlar çok daha değerli. Hı -hı. Onu normalde e, kesip yemiyorlar. Fakat yılda bir kere bu totemin kurban edildiği büyük bir ziyafet veriliyor. Buna şölen deniyor zaten. Hmm. Ve e, o şölenlerde kopuzlar çalınıyor, kımız içiliyor, koşuklar söyleniyor. Bu e, Türk edebiyatı derslerindeki klasik sözcüklerin hepsini kullandım bir cümlede. Tam, ee, evet, tam bir şölen. Evet tam Kendi de kullanıyor muydun bunu? E, Anlatıyor bu, muydun şöleni? Bu dönemi işlerken bu sözcüklere yer vermek gerekiyor. Çünkü sınavda da çıkıyor. E, sen nasıl bir öğretmendin? Kazıkçı mıydın ya, İdemciğim? ya Onu öğrencilerime sormak lazım. Kazıkçı demeyeyim de. Yani bir gün bir öğrencimi konuk ederiz belki. Tamam. Böyle konuk edilebilecek pek çok öğrencim var. Ne ee, Efendim herkes bir arada yiyip içiyor bu şölenlerde. Ve kurbanın parçalara ayrılması, çeşitli oğuz boyları arasında ki paylaşımı birliği bölüşümü de aynı zamanda simgeliyor diye çeşitli kaynaklarda anlatılıyor hı hı. bir böyle bir şölen var başka ne sofralar biliyorsun daha bugüne gelirse var sofralar Halil İbrahim sofrası var onun biraz açıklayacağız tabii. Hı. Bereketli Halil İbrahim sofrası. Zekeriya sofrası zekeriyah var. Zekeriya sofrası tam olarak. Tabii adak eğer kabul edilirse adak, adağın e, onun karşılığında bir zekeriya sofrası kurman gerekiyor inanışa göre. 40. çeşitli göre. galiba 40. değil mi? 40 çeşit, 40 çeşit evet. de yiyecek olacak. Kadınlar o 40 çeşidi bulmak için bayağı zorlanıyorlar. Ya yani bu 40 çeşitin bir kısmı tabii işte badem, fındık, işte meyve gibi şeyler tabii. de olabilir. Önemli tabii. olan rakı, rakamı tamamlamak galiba. Evet, önemli olan onu e, tamamlamak. Başka? Rakı sofrası var evet. hepimizin bilir, içki sofrası. Onu kendine kadar evet. adabı var değil mi? Düğün sofraları var. Yer sofrası var. Kurtlar sofrası aklıma geldi sonunda. Aa evet. Misafir ee, sofrası o var. Başka da bir anlam içeriyor doğru. İftar sofrası var. Sahur da ayrıca bir sofradır değil evet. mi? Çay sofrası var. Sonra sofrayı toplamak var. Sof <gülüyor> evet bittiğinde. Genelde sorun olur. Ee, <gülüyor> sofrayı evet. toplayıp bulaşık yıkamak ayrıca. Küçüklere güzel. genellikle o işi e, yaptırırlardı eskiden. Bilmiyorum şimdi küçükler o kadar iş yapmıyor galiba ama. Sonra aslında piknik de bir sofra. Tabii. Hatta kültürüne sofra. göre böyle filmlerde böyle çok şık sepetler içinde kareli örtülerin açıldığı, daha Avrupa'ya iyiyse içinden içkilerin çıktığı, değilse böyle kuru köfteler işte. Bizde pek öyle olmuyor. Bizde Mangal oluyor. Genelde. Mangal i̇şte, evet. Tavuk işte. i̇şte kültürüne tavuk. göre evet. değişiyor. Ee, kahvaltı sofrası var. Bu e, kahvaltı sofrası deyince Cemal Süreya'nın evet dizesine atlamadan Yok bakalım diye demiş. zaten iki dize çok güzel. Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı demiş Cemal Süreya. Bence de öyle. Yani. En lezzetli o, sofra. Evet o tereyağlar, ballar, reçeller, sabaha başlamak, kızarmış ekmekler falan. Hı hı. Başka çay sofraları deyince de benim hep Ali Harikalar Diyarı'ndaki Çay sofrası, şapkacı, tavşan falan geliyor aklıma. O da böyle hı -hı. çok fazla çizimi yapılmış bir e, sofra. Bir takım lokantaların sofraları da kendine özgü galiba. Mesela bir ocakbaşı lokantaları var. Tabii. Onlarda başka bir sofra adabı var. Esnaf hı -hı. lokantaları hep böyle biraz çukur tabakların içinde biraz yağlı yağlı ev yemekleri gelir. Öyle sofralar. Sofrayı donatmak var Didemciğim. Evet, sofrayı donatmak var. Bir de öyle mi? sözcükler de vardı sanki sofralı. Hı hı. Ee, başka ne var? Sofra bezi ee, var. Sofra bezi. Misafir der. sofrasını söyledik galiba. İşte, i̇şte. tabii şey varsa so, şey işte sofra düzeni takımı hani lafla alafanda... ha, onu adapta evet gireceğiz bayağı. Sen bu, gir adapta gir aslında ilgi... bak bak bence. Gireyim mi diyorsun? Gir bakalım. Pekala efendim Adap'ta elimizde çok güzel bir kaynak var ee, Murat Belge'nin yemek kültürü ismi iletişim yayınlarından basılmış herkese iştenlikle tavsiye ediyoruz ee, hepsi hemen hemen bizim e, başlığımızı ilgilendiriyor ama sofra adabı konusunda e, daralmayı tercih ettik küçük küçük ilginizi çekecek bilgiler vermek e, istiyoruz buradan Şimdi e, Murat Belge aslında biyolojik bir ihtiyaç olan Yemen'in kültürün bir parçası olma halinden yola çıkmış e, burada. Hı hı. E, ve bir toplumsal olay halini alıyor böylece sofra. E, gerçekten insanların bir araya gelmesi, e, eğlenmesi, bazen büyük toplantıların yapılması veyahut da belli planların, grupların birlikteliği e, gibi amaçlar dışında bizi götüren kelimelerden birisi o galiba işte muhabbet değil mi yani iletişim. Muhabbet, birlik. Birlik, beraber Paylaşım. Paylaşım. Doğru. Hı -hı. Bir de aile var. Aile de sanki o sofra başında toplanmak çok önemli bir şey. Hı -hı. Kavgalılarsa da özellikle akşam yemekleri işte sorun da varsa ee, ama o sofra başında birlikte yeme belki değişen çağla birlikte bununla ilgili de değişimler oluyor ama hı hı. hala o sofra kültürü önemini taşıyor. Hatta şey konuşmuştuk şu çoğunluk filmi değil mi? Ah evet. Ilginçti. Sanatta evet ona sanatta değince de, ama tam yeri gelmişken konuşabiliriz gerçekten. Bu ee, Seren Yücen'in aslında orada bir aileye gelen bir eleştiri söz konusu. Yani hı hı. aile gibi görünüyorlar ama evet. orada ciddi bir sorun var. O bana hemen bu Bahadır Baruter'in e, senin ailen bir yalandı e, yavrum diye bir sergisi vardı <gülüyor> orada e, o aile başlıklı bir tablosu var e, sayfamızda yer vereceğiz açık radyodaki görselleri ve içerikleri barındıran sayfamızda aslında çok önemsenilen değil mi yani bir arada olması için insanların ama bir arada oldukları süre içerisinde de aslında pek tane yani iletişim kuramadıkları, bir şeyler paylaşamadıkları evet. bir sofra oluyor. Muş gibi. Ya. Muş gibi oluyor, evet. Görünen ya da belli kuralların sadece ağır bastığı. Hı hı. O ee, istenilen şey pek olmuyor yani aslında. Evet. Ya Çocuk üzerinde bir baskı noktası da var sofrada. O da ayrı bir başlık. Sonra kendi toplumumuzda bir tabağında kalan yemek ağlar e, muhabbeti var. E, o da bu böyle israf etmeme eski kültürüne dayalı... Hala diyorlar mı çocuklara? Demez olurlar mı ya? Diyorlar mı ama artık israf biraz daha fazla sanki. Gene <gülüyor> sofranın parçası olan barbekü, bu biraz daha Amerikan vari bir şey. Aslında kelime İspanyolların Haitililere verdiği ad olan barbakoadan geliyormuş. Çünkü Haiti de bu adla anılan bir sehpa üzerinde hayvan korda pişiriliyormuş. <gülüyor> o kültürden gelen bir şey mesela barbekü. O da bir, ya, bir tür sofra. Ee, ...sonra bu çatalın bıçağın ne kadar geç girdiği aslında sofraya... ...hep kaşık var... ...bıçak eti daha çok ana büyük eti parçalamak için söz konusu... ...ama her tabağın yanında olup hemen her yemekte kullanılan bıçak da çok geç giriyor sofraya. Ne ilginç değil mi? Ya aslında o gelişim özellikle bu Uygarlık Tarihi kitabı var... Şey, ...Norbert Elias'ın hmm. ...orada o özellikle işte elle, elle yiyip yemek yemeden sonra... Ee, Uyvalık süreci pardon kitabın ismi iletişim yayınlarından çıkan e, peşi sıra işte Çatal Bey bıçağın işte girmesiyle ilgili keskin ayrıntılar var. Onu da okuyucular, şey dinleyicilerimize tavsiye edelim. Ha, evet doğru ben de bıçakla ilgili bir şey hatırladım. Hatta uzun müddet genelde e, öldürüp parçalama amaçlı bıçak. Da ...olduğu gibi iki tarafı da sivri, ucu da sivri bıçak kullanılarak başlamış... ...ama sonra gittikçe yumuşatılmış, ucu yuvarlatılmış... ...bir tarafı hmm. keskin, öbür tarafı değil gibi artık hep sofrada hmm. olan bıçakta. Ee, bir de çeşitli kültürlerin e, Murat Belge e, eski sofra adaplarından bahsetmiş... ...ilgi çeken birkaç şeyi paylaşabilirim. Böylece görgü kelimesine de götürüyor bizi herhalde hmm. sofra... Roma'nın üst sınıflarında bu yatarak yeme alışkanlığı artık çok bilinen bir şey. Birçok resimde falan da var. Bir de hani yiyip kusuyorlar tekrar yiyorlar hikayeleri çok vardır. Mesela bu ziyafetlere gittikleri zaman özellikle başlarına çelenk takmak kesin bir gereklilikmiş. Hı, neden acaba? Öyle hani işte Roma dönemini göstermek gibi için. gibi bir şey herhalde değil mi? Yani tam şapka gibi de değil ama bir şekilde dönemin e, bir unsuru ve hani işte Roma dönemi anlayın gibi resimlere koymuyorlar demek ki. Gerçekten çakmak, e, takmak gerekiyormuş. <gülüyor> Keza bir üstlerine giydikleri bir tünik var. E, o tüniği de yemek esnasında birkaç kere değiştiriyorlarmış. Çok uzun sürdüğü için bu ziyafet. <gülüyor> i̇şte... E, Üstüne birka başını döküyorlar birka <gülüyor> <gülüyor> Olabilir <gülüyor> Birkaç yiyor sonra gidiyor diyelim. Öbürünü giyiyor yeşili giyiyor sonra moru giyiyor Ama aşırı değiştirenler de Snoplukla e, suçlanıyorlarmış hmm. O dönemde e, Yemek aleti çok gelişmediği için Elle yeniyor ama mesela istiridye için Minik zıpkınlar geliştirilmiş e, Böyle adetler var e, Adetlerden bahsetmişken Bence biraz da şarkı arası verelim bir adet ha evet şartımızda evet. açıkla da aslında isterseniz. Evet, Hal İbrahim sofrası Barış Manço'dan geliyor. Sonra da ne olduğunu açıklarız. Evet dinliyoruz. One on the road Koymuş ki nasip kısmet bulna kapalı ver kulbu al kurbanı hiç soran yok. Buyurun dostlar buyurun Halil Ibrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil Ibrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası Bazen durur bakarım bu vibret tablosuna Kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok Bazen durur bakarım bu vibret tablosuna Kimi tatlı peşinde kimininse Dağımızda güreşteyiz. Şarkımız Barış Manço'dan geldi. Ee, burada da Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim denilen e, işte Hazreti İbrahim peygamber. Çok cömert ve insanlara bol bol ikramda bulunduğu için işte Halil İbrahim sofrası e, meşhur olmuş epey. Her gelenin kabul edildiği bir sofraymış evet, Didemciğim. Öyle geçiyormuş. İşte bir rivayete göre de işte Halil ve İbrahim kardeşler arasında geçen bir hikayeden doğuyor bu. Merak edenler bakabilir yani. Evet ama özellikle bonkörlük ve kabul üzerine evet, kurulu cömert, bir şey herhalde. Cömle, evet. Ben Murat Belge'nin e, Yemek Kültürü kitabından e, anlatıyordum. Devam edeyim. Hı hı. Roma dönemini bıraktık. Ortaçağa geldiğimizde İngiltere'nin Anglo-Sakson döneminde önce biraz daha... E, kaba diyebileceğimiz bugünün bakış açısıyla işte bey ve adamları ortada koca bir masanın başına çöküyorlar ateş de orada et de orada parçalıyorlar hmm. pişiriyorlar koparıyorlar yiyorlar şeklinde daha sonra artık şato hayatı ve lordların, ladylerin olduğu döneme geçildiğinde mutfakla sofra ayrılıyor. Hmm. Mutfaktan bir hizmetkarın getirdiği yemekler sonra söz konusu lord ve lady bir platformun üstünde ve tebaları diyebileceğimiz grupta karşıda ve daha aşağıda. Ee, ve e, artık hizmetlilerin e, artmaya başladığını görüyoruz Bu ziyafet, e, sofra kültürü, e, yiyecek çeşitleri alet arttıkça edevat Alet, A edevat, hizmetli, e, işte belli bir sırayla gelen yemekler hikayesi başlıyor Hı -hı. Bu İngilizlerin Butler dedikleri sofra için çalışan Hı -hı. Fıraklı Uşak bu servis işinde pek çok artık ayin denilebilecek görgü parçası söz konusu. Bunların Osmanlı ile ilgili ayrıntılarını sana bırakıyorum. Hı hı, Onlara da değinmiş anladım. şey ama. Murat Belge. Onun dışında gene Avrupa'dan bahsediyoruz. Çatal bıçak yoktu dedik. Tahta kışığı yanınızda alıp götürmeniz gerekiyormuş bir ziyafete giderken Orta hı. Çağ'da. Neden ee, acaba? ...işte bilmiyorum koymuyorlarmış... ...demek ki bir dönem en azından... ...sonra ilk çatal çıktığında da dört değil... ...iki uçlu bir çatalmış bu... Hmm. ...zaten hep bütün... ...görgüyle ilgili kural ve ayrıntılar... ...aslında zenginler ve aristokratlardan... ...başlıyor, geliyor... ...bu bütün şeyler hmm, için hmm. geçerli aslında... ...kültürler sadece sofra değil... ...Rönesans ve sonrasında... hep ...aslında biz Fransız... saraydan geliyor yani... ...saray evet, evet ilk başlatıcı saray. saray... ...son aristokrasi, sonra yavaş yavaş... Aşağılara Aşağı doğru, doğru, Burjuva evet. Hı -hı. çıktığı zaman tabii. Hı -hı. Rönesans ve sonrasında Fransızlardan bahsedilir ama İtalyan e, kültürü de çok önemli. Özellikle Medici'leri biliyoruz kültürü aktaran çok önemli bir aile. Hı -hı. E, onların e, yemek kültürünü böyle şahsen e, bir şekilde katkıda bulundukları bilgileri var e, gene elimizdeki kaynakta. Başka bazı ifadeler var işte ilk böyle verilen yemekler e, sofrada ordör antre falan bunlar hep Fransızca'dan gelen <gülüyor> kelimeler. E, bu Davette cömertlik ve çeşitlilik e, çoklu şaşalı süslemeler işte tereyağından filler işte elma tutan Paris heykelleri içinden bir kabın açıyorsun kapağını içinden kuşlar uçuyor gidiyor falan. Yani <gülüyor> yiyecek yok böyle numaralarda çok e, şeyin e, cömert ...zevkli, güçlü olduğunu davet verenin gösteriyor. Ee, ve 19. yüzyılda ben tamamlayıp sana aktarıyorum... Artık konuğun edilgenleşip hizmetin daha ön plana çıktığı bir süreç bu. E, tabağın yanında e, çatalların bıçakların yeme sırasıyla dıştan içe doğru kullanıldığı hmm. işte beyaz şarabın daha küçük kırmızı şarabın daha büyük bardakta içildiği balık e, bıçağının üretildiği. Aslında alet edevat oturuyor şeklen ufak değişiklikler oluyor anladığım kadarıyla değil mi işte tabakta e, işte çatal bıçak vesaire kullanılıyor evet. işte. E, geometrik formlarından öte işte biraz büyüyor küçülüyor vesaire değil mi? Aynen öyle bir Hı. de şey var yani ürünler eskiden özellikle tahta ve maden kullanılırken Hı -hı. Çin'de sadece porselen var ama artık Saksonya bu hem yaçek Cumhuriyeti porseleni ürettikten sonra porselen da Avrupa giriyor yani. Biz de Avrupa sofrasına geliyor Osman'da e, baktım bir kitaba Burak Onaran Mutfakta Tarih işte Yemeğin Politik Serüvenleri diye iletişim yayınlarından çıkan güzel bir kitap yine dinle tavsiye ederiz Orada şey, Sofra Adab konusunda Osmanlı'da neler olmuş? Yani Marx'ın meşhur deyiminden bahsediyor işte katı olan her şey bağlaşıyor ki... Hmm. ...bu deyim daha çok işte 19. yüzyıl için geçerli. Orada da Osmanlı eliti modernleşme de, deneyimini kültürel batılaşma süreciyle beraber... ...hatta sıklıkla onun dolayımıyla yaşıyor. Seçkin Osmanlılar avamdan ayıran kodlar hızla değişiyor. Çünkü mutfakta da değişimden etkileniyor bu durumdan pardon... E bu dönemde yeni pişirme araç ve biçimleri, yeni malzemeler özellikle domates ve patates hmm. e, bizim soframıza da giriyor. Çok sonundan giriyor işte evet. 19. yüzyılda birlikte bunu A konuşmuştuk. Amerika'dan. Sofralarda işte yeni yemekler, ala, alafranga lezzetler zuhur ediyor ve sofraların şekli ve adabı değişmeye başlıyor. Aslında Osmanlı Sarayı'nda yemekler geleneksel olarak yerde yeniliyor. Bağdaş kurarak hafifçe yüksek bir sini içinde ortadan ve bıçaksız ve... Çatalsız yeniyor. Hat, sadece kaşık ve sahilin 3 üç e, parmağı kullanılarak yeniliyormuş. Hmm. İkinci Mahmut'la birlikte e, 1808-1839 arası yavaş yavaş Alafrang'a tabir edilen masada çatal ve bıçak kullanılmaya başlıyor. Hep ve gölge, saray içerisinde sultanın izinden gidiyor tabii ki. Hmm. Ama hepten de Alaturk'a usul kaybolmuyor. Val'ın sürdürüyor. hatta bununla ilgili de konuşmuştuk. Ahmet Mithat Efendi'nin Felahatun Bey ve Rakım ha. Efendi romanında evet. yazanlar var. İşte Osmanlı ve Avrupalıların hani bir arada olduğu bir sofrada işte yahni yemeye çalışan bir ziklas karakteri var. E bu, bunun işte elini yanması ve işte karısına dirsek vurarak düşürmesi yani bir gülüşlük örneği. Evet, i̇şte tam işte doğu o, batı kültürünü e, karşılaştırır e, zaten kitap öyle. Biraz mi? işte şeyden de bahsediyor diplomasi e, yemekleri işte işte elçiler ve yabancı konuklar için kurulan sofralarda... E burada kimin nerede oturacağı, hangi sırayla oturacağı, servis yapılacağı, ne yenileceği ve tabii yemeğe kimin davet edilip edilmeyeceğine dair... E ...burada hani birçok siyasi yana, anlam yüklü. Burada tercih ilişkilerin yakınlığına, iktidarın yapısına dair işte kodlara ve kurulu hiyerarşinin de şifrelerini taşıyor aynı zamanda. Evet, böyle biraz aşağılayıcı bir sahneler de vardı evet, evet. konuştuğumuz... Onunla ilgili mesela şeyde bir örnek vermiş kitapta. 1433 senesinde ikinci Murat sofrasında konuk olan Burgonya dükası Burgonya baş Çaşnigiri. Ee, bu da işte Çaşnigir başı. Evet. Yani Osmanlı Saray Teşkilatı'nın sofra hizmetlerini gören için kullanılan bir tabir. Hı hı. Ee, padişah, padişah ipek bezle serilmiş yumuşak deri üzerine bir sofra var ve ona e, misafirlerden önce veriliyor ve altın kapla veriliyor ve e, altın kapla olan iki sahanda etler getiriliyor. Aralarında işte Milano Dukası, e, Bosna Prensi, Eflak, Asilzadelerin bulunduğu misafirlere de e, kalaylı kap içerisinde yemek veriliyor. Ve durup pirinç ve koyun eti ikram ediliyor. Farklılık bayağı altı çizili. Vaziyette. Evet, Sarayda pe peşi sıra işte Fatih'in kanunnamesinde de e e eklediği bir ilginç bir madde var. Sultanın sofrası kesin bir biçimde dışarıya kapatılıyor. Sadece yabancıları değil ki içi olanları cari, yaban e içi olanları cariyeler ve kadınlar hariç herkese kapatılıyor. Hmm. Fatih sofrası olan bu. Evet. Peki bitirmeden bende de sanatla ilgili bir şeyler var. Onları toparlayayım eğer elinde tamam. bir şey başka yoksa e var aslında birçok şey de var mı? yapacak evet. birçok şey <gülüyor> şimdi e, Gültekin Emre'nin Efendiler e, Yiyin Efendiler Yiyin meşhur Tevfik Hükret'in şiirinden alınmış dizesi e, böyle bir kitabı var Şiirli Sofralar Antolojisi diye e, bu e, Yiyin Efendiler Yiyin bu hanı sizin doyunca tıksırınca çatlayıncaya kadar yiyin denilen meşhur e, çok anlamlı e, şiiri e, dışında e, pek çok şairin e, Tekfik Fikret'ten Polat Onat'a, Nazım Hikmet'ten Oktay Rıfat'a sofrayla ilgili şiirinden oluşuyor kitap. E, onu bir paylaşmak istiyoruz. Çok kısa Nazım Hikmet'in bir iki dizesine yer verebiliriz e, sofradan. Şu varna deli etti beni, divane etti. Sofrada domates, yeşil biber, kalkan tavası, radyoda ha uşaklar, Karadeniz havası, rakı, kadehte aslan sütü, anason... Uy, ana son kokusu diye gene özlemini dile getirdiği bir şiir. Ee, bazı filmler var. Ee, özellikle e, Büyük Tıkıma adlı meşhur Fransız filminden Marco Ferreri'nin bir cümleyle de olsa bahsetmek isterim. Yani Fransız burjuvasının e, yemek üzerinden tükenme ve tüketme üzerine çok ciddi bir eleştirisi var e, filmde ve ...neredeyse iğrenç yeme sahneleriyle hiç sofra başından kalkılmayan... ...artık yemeden oradan ölmeye doğru giden bir sıralamayla ciddi bir eleştiri var filmde. Daha sevimli yemek sahnelerini Ferzan Özpetek'in büyük İtalyan sofralarında anımsıyoruz. Bence bu sofra programını bir daha yapalım. Nidem, bir daha yetmedi diyeyim ya. ama resimden mutlaka bahsetmek istiyorum. Ee, resimde bir sürü öğe var ee, Sofra resimleri görürüz böyle İşte o sofrada ekmekler, kirazlar, elmalar, balıklar vardır Onlar aslında hep bir anlama geliyorlar Eski dönem resimlerinden bahsediyorum Yani o sofradaki ekmek mesela İsa'nın eti ve vücudunu Şarap kanını Kiraz, e, İsa'nın çarmıha gerildiği anda duyduğu acıyı hmm. Elma günahı Balık Hristiyanlığı, üzüm İsa'nın son akşam yemeğini simgeliyor Böyle çok net simgeler bunlar yani ee, Keza Peter Brugel'in meşhur bir köy düğünü vardır İşte Hoca Ali Rıza'nın iftar sofrası Fikret Mualla'nın sofralı tabloları Bunlar hep bize dönem e, O dönemin sofrası adetleriyle ilgili bilgiler verir Sanatın içinden e, çıkamayacağız Çok fazla şey var Sadece e, hep sofra başında geçen e, Can Gürses'in e, bir kitabından bahsetmek istiyorum En Güzel günlerini Demek Bensiz Yaşadın kitabın ismi mi? kitap bir sofrada başlıyor bu bahsettiğimiz Bahadır Baruter gibi biraz aile hikayelerini de anlatan e, bir kitap onu da tavsiye ediyoruz iştenlikle programımızı bitiriyoruz İyi haftalar görüşmek üzere hoşçakalın